Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Haris bin Ebu Dirar radiyallahu anh. Huzah kabilesinin Beni Mustalik kolunun reisi olduğu için Mustaliki nisbesiyle de anılan Haris bin Ebu Dırar, Mustalik oğulları ile Müslümanlar arasında hicretin 5. yılı Şaban ayında Hendek gazvesinden kısa bir süre önce meydana gelen Müreisi gazvesinin gerçekleşmesinde kabile reisi olarak önemli bir rol oynadı. Müreisi gazvesinde Mustalik oğulları yenildi ve Müslümanlara esir düştü. Haris'in kızı Cüveyriye ile oğlu Abdullah da esirler arasında yer alıyordu. Haris, fidye karşılığında kızını kurtarmak üzere Medine'ye götürmekte olduğu develerinden ikisini vermeye gönlü razı olmadığı için onları Akik vadisinde bir yere saklayıp geri kalanları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Akik vadisinde sakladığı develer sorunca sadece kendisinin bildiği bu olayı ona Allah'ın bildirdiğini düşünerek hemen orada Müslüman oldu. Bunun üzerine Haris'in oğlu Abdullah'la Beni Mustalik kabilesinin diğer mensupları da İslamiyet'i kabul ettiler. Bin Ebu Dirar radıyallahu an Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın huzurunda İslamiyeti kabul etmiş kabilesinin Müslüman fertlerinden zekat toplayıp Resul Ekrem'le zekatları onun göndereceği bir memura teslim etmek üzere sözleşmişlerdi. Zekatları toplama vakti yaklaşınca Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem zekatı teslim almak üzere Velid bin Ukbey'i görevlendirmişse de Velid kendisine kötülük yapacakları korkusuyla yarı yoldan geri dönmüş, Rasullaha da Haris'in zekatı vermediğini, üstelik kendisini öldürmek istediğini söylemişti. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından, Haris'in kabilesi üzerine bir askeri birlik gönderilmişti. Diğer taraftan Haris, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirilen zekat memurunun yolunu gözlüyordu. Zekatı teslim alacak kişi gelmediğinden Allah ve Rasulünün kendisine gücendiğini düşünerek endişeye kapılan ve kabilesinin ileri gelenlerinden bir grupla Medine'ye hareket eden Haris bin Ebu Dırar radiyallahu an kendisini yakalamaya gelen birlikle Medine civarında karşılaşmış, Rasulullah'ın huzuruna gelerek olan biteni anlatmıştı. Allah'ın inayetiyle, fitne sebebiyle Müslüman'ın Müslüman kanı dökmesinin önüne geçilmişti. İlahi hitap yaşananlara kayıtsız kalmadı ve Hucurat Suresinin 6. ayetinde Müslümanların kıyamete kadar kulaklarına küpe olacak ahlaki ilkeyi emir buyurdu. Ey iman edenler! Size bir fasık bir haber getirirse, bilmeyerek bir topluluğa zarar verip,